Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Yeşil Gazete'den müthiş bir haberle başlayalım. Dünyanın tamamen elektrikli ilk ticari uçağının deneme uçuşu Kanada'nın Vancouver kentinde yapıldı. DHC-2 Beaver isimli uçak, 750 beygir gücünde bir elektrik motoruyla çalışıyor. Yaklaşık 15 dakika süren deneme uçuşu sonrasında yapılan açıklamada motoru tamamen elektrikten güç olan 6 yolcu kapasiteli ticari deniz uçağının deneme sürüşünün başarıyla geçtiği açıklandı. Guardian'da yer alan habere göre şirketin yöneticisi Roy Ganzarski, bu tarihi uçuş havacılıkta üçüncü bir devrim, elektrik devrinin başlangıcını simgeliyor dedi. İspanya'nın Madrid kentinde sona eren Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi, Avustralya, Japonya, Brezilya, Şili ve Rusya gibi kirletici ülkeler, karbon kredileri Paris Anlaşmasının altıncı maddesi gibi konularda direndiler. Özellikle Avustralya ve Brezilya'nın Kyoto Sözleşmesi döneminden kalan kredileri yeni karbon piyasaları rejimine taşımak istemesi görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. Açıklanan yeni taslak metinler sivil toplum kuruluşları tarafından çok zayıf ve kabul edilemez bulundu. Bir basın toplantısını düzenleyen örgütler söz konusu metinlerin dünyadaki bütün insanlara karşı yapılan ihanet olduğunu belirtti. Greenpeace International Genel Direktörü Jennifer Morgan Burada gördüğümüz şey ortaya çıkan metinlerin tamamen kabul edilemez olması. Bu aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki iklim krizinin etkilerinden muzdarip insanlara ve onların harekete geçmek üzere çağrılarına ihanet anlamına gelir dedi. Şili başkanlığının tek bir kişi olduğunu ve bunun da Paris anlaşmasının bütünlüğünü korumak ve onun sinizm ve açgözlülük yüzünden parçalanmasına izin vermemek olduğuna dikkat çeken Morgan şöyle konuştu. Ve şimdi başarısız oluyor. Şili başkanlığının Paris metnine yaklaşımı halkı değil kirleticileri dinlediğini gösterdi. Şili'nin kendi halkının sesini duymalı. Japonya ve Brezilya'nın bekleyip izlemesini, Amerika Birleşik Devletleri ve gezegeni yok eden 2-3 ülkenin kirleticileri insanlardan daha çok önemseyen, Karbon ticareti konusunda anlaşmaya varmasını engellemek için hepimiz burada ayağa kalkmalıyız diye konuştu. Avrupa Birliği devlet başkanları ve hükümetler Avrupa'yı 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıda yapma hedefini benimsedi. Dünyanın en büyük ekonomisinin 30 yılda karbon net sıfır hedefi ve 2020 başlarında buna yasal çerçeve sağlanması konusundaki kararı umut verici. Karar diğer önemli ekonomilerin Paris anlaşmasına uymaları için de önemli bir simge. Avrupa Birliği ülkelerinin sadece sosyoekonomik çıkarlarını gözetmediğine dair bu işaretin küresel ticareti ve sıfır karbon teknolojisiyle ilgili çalışmaları güçlü bir biçimde etkilemesi bekleniyor. Avrupa Birliği'nin yaptığı analize göre 2050'ye kadar birlik içinde net sıfır emisyona ulaşılması halinde şu sonuçlar ortaya çıkacak. İstihdam %0,9 artacak. Ve 2,1 milyon ek iş yaratılacak. Enerji ithalatına bağımlılık bugünkü oran olan %55'ten 2050'de %20'ye düşecek. Şu anda yılda 266 milyon euro olan fosil yakıt ithalatı faturası 70'ten fazla Avrupa'da düşecek. Atmosferdeki zararlı partiküllerin neden olduğu hava kirliliğinden kaynaklanan sağlık sorunları yüzünden çıkan maliyet ise yılda yaklaşık 200 milyar euro azalacak. Türkiye neden bu kararı almıyor diye insan hayretler içerisinde. Beyoğlu Oda Kule'nin arka tarafında bir araya gelen iklim aktivistleri İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 25. Taraflar Konferansı'nda iklim krizine karşı somut adımlar atılmamasını ve bunun protesto eden eylemcilere yönelik müdahaleyi protesto etti. 11 Aralık Çarşamba günü COP25'te aktivistlerin konferans salonu önünde yapmak istedikleri barışçıl protestoya bir müdahale gerçekleşmişti. Müdahaleye tepki gösteren gelecek için cumalar 13 Aralık'ta COP25'i protesto etmek için küresel iklim Grevi ilan etmişti. Küresel görevi İstanbul'dan destek veren Sıfır Gelecek Kampanyası adına basın açıklamasını Elif Ünal okudu. Açıklamada elemcilere yönelik antidemokratik uygulama protesto edildi. Devletler bir kez daha Şirketlerin sponsorluğunda bir araya geldiler ve iklim değişikliğini durdurmak üzere acil önlemler almaları gerekirken zirve boyunca karbon ticareti konuştular Yani Ünal. COP25'in iklim krizini durdurmak için gerekli hedeflere ulaşmada yetersiz olduğunu söyledi. Açıklamada şöyle dendi. Türkiye dünyada en fazla termik santrali olan 13. ülke ve en fazla termik santral planlayan ülkeler arasında Çin ve Hindistan'ın ardından 3. Bunun yanında Kasım ayı sonunda Türkiye Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışına gururla yaptı. 8 Ocak'ta hizmete gireceği duyurulan Türk Akımı Rusya Trakya Doğal Gaz Boru Hattı projesinde hedefi Güney Avrupa yani yine Avrupa pazarı. Bu demek ki ne Türkiye ne de Avrupa fosil yakıtlardan yakın zamanda vazgeçmeyi düşünmüyor. Son olarak Libya ile yapılan Akdeniz Petrol ve Doğalgaz Arama anlaşması da Türkiye'nin 2023 hedefleri içerisinde yer alan yerli kömür kaynaklarının %100 kullanımı hedefi de Türkiye'nin yangına körükle gittiğini ve elle tutulur bir iklim politikası olmadığını gösteriyor. Biz iklim aktivistleri olarak kardan önce yaşam diyoruz, İklim krizinin bir küresel adalet sorunu olduğunu ve çözümünün demokrasiden geçeceğini düşünüyoruz Yani Elif Ünal iklim krizine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.